Kardeşler, Hanne'nin, Hanne kadının, Duası bitmedi, Bitmedi, Allah, Bir peygamberi, Peygamberlerinden bir peygamberleri, Dadı olarak, Doğurduğu çocuğa, Hizmetçi yaptı, Neden? Çünkü, Sen eğer, Adağında samimi olursan, Düğün gününe kadar Allah'a adanmış Düğün günü dua adanmış Kuaföre adanmış Veyahut da gösterişe adanmış Kızın annesiysen başka Karnındayken Allah'a adamış Ve eğitime o zaman başlamış Kurbanlık gibi Çocuğunu hazır besliyorsan Bu sefer Allah seni Kur'an kurslarına İmam hatiplere muhtaç etmiyor demek ki Çünkü Kur'an kursları Medreseler, imam hatipler o zaman da vardı. Hem de Yahudiler bu işi sektör olarak yürütüyorlardı. Çocukları zenginlik fakirliğe göre ayırıp medreselere alıp Tevrat ezberletiyorlardı zaten. Meryem'i Hanne kadın götürüp de Yahudilerin dershanesine, Yahudilerin kursuna koymuş olsaydı o da Tevrat'tan insanları sömüren bir hoca hanım olarak çıkıp gelecekti. Çünkü Yahudiler dindardılar ama altınlı dindardılar, gümüşlü dindardılar. İlmi rutbeleri altınla maaş alan haham, gümüşle maaş alan hamam, işte şu buğdayla maaş olan hamam olarak ayrılıyordu. Yani berbat adamdılar. Din üzerinden geçiniyorlardı. Hanne büyük bir istekte bulundu. O isteğe uygun ne bir Kur'an kursu, ne bir imam hatip, ne bir ilahiyat fakültesi vardı. Hepsi diploma üzerinden Ve iş bulma maksatlı olarak Çalıştırılan müesseselerdi Ama Allah istekte ciddiyeti ve samimiyeti görünce Hanneyi yalnız bırakmadı 85 yaşında bir peygamberi 3 yaşında 4 yaşında bir kızın Hizmetçisi olarak Allah tayin etti Ve keffe Zekeriya, Onun duası üzerine de Duasını kabul ettiği gibi Hizmetini de Zekeriya'ya koyduk Allah buyuruyor Allah Allah bu Hoca bulamadım deme Götürecek kurs bulamıyorum deme Puanı tutmuyor diye benim çocuğu almıyorlar deme Param yok diye iyi kursa götüremedim deme Adağı başından beri al Şu hamilelik günlerinden beri al Evlenirken niye evlendiğine bak düğün günü kırdığın potlar var mı yok mu bak geçmişi karıştır sen semiy ve alim olan senin sözlerini duyan kalbindeki sırları bilen Allah'a aşina ve aşikar işler yaptıysan merak etme Allah peygamberini getirir bir salih kulunu getirir senin çocuğunun elinden tutar ve senin istediğinden çok daha fazlasını Allah sana nasip eder